Evet, değerli arkadaşlar, Şeyh İbn İbni Fehmiye'nin akidat adlı kitabını güzel beraber öğrenmeye, okumaya devam ediyoruz. Bu mübarek kitapta şu ana kadar güzel Rabbimizin birçok sıfatını öğrendik, birçok ismini öğrendik. Ve dersimizin başında ödedik ki, allah Teala kullarından, mümin kullarından tevhidin üç kısmını da gerçekleştirmelerini istiyor. Ancak bu bir kısmı var ki, bütün kullar tarafından kabul edilendir tevhid kısmı. O da biliyorsunuz Zulububiyet Tevhidi. Allah Teala kullarına kendisinin yarattığını, dünyayı kendisinin yarattığını, <gülüyor> yeryüzünü kendisinin yönettiğini, yağmuru onun gönderdiğini, ettirmiş ve insanların çoğu da bunu zaten ne yapmış arkadaşlar? Kabul etmiş. Problemin yaşanmadığı yani problemin yaşanmadığı diyebileceğimiz tehdit kısmının üç kısmından tek olan kısmı nedir? Bu kısmı. Yani hiçbir ümmette genel manada bazı istisnalar hariç Aleyhisselam bazı istisnalar hariç bazı kişiler hariç çağlar boyunca, tarihler boyunca allah Teala'nın yaratıcı olduğunu, bizleri yarattığını, bizlere hazırlık verdiğini, yeryüzünü çekip çeken olduğunu, intihar eden insanda olmamış, olmamış. Hepsi bunu ne yapmış arkadaşlar? Kabul etmişler. İşte bizim Peygamber Aleyhisselatü gönderilmiş olduğu topluluk, insanlara tebliğ yapmakla sorumlu olduğu o topluluk, tabi tebhidin bu kısmını ne yapıyordu? Kabul ediyordu. Yani hiçbir zaman Peygamber Aleyhisselatü gelip, ya sen ne diyorsun kardeşim? Olur mu öyle şey? Allah bize yaratıyor. Allah dediğim şeyi biz mi yarattı? Öyle bir şey var mı? Yeri göreyim Allah mı yarattı? Bunu nereden söylüyorsun? Biz atalarımızdan bunu duymadık. Neden Çünkü onlar atalarından da duydular ve kendileri kabul ediyorlardı ki onları yaratanın, yeryüzünü yaratanın, yeryüzünü idare edenin bileşiyor ayı onların hizmetine sonun Allah olduğunu, Rabb olduğunu onlar nerede? Kabul edip biliyorlar. Hiçbirinin bu manada, bu konuda Peygamber'e bir itirazda hiçbir zaman olmadı. Yine ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la seçişmeye girdikleri, tartışmaya girdikleri, inkar ettikleri, onu yalancılıkla, şairlikle, delilikle, mecnunlukla suçladıkları bir konu vardı. O da neydi arkadaşlar? Bu ruhiyet Yani Allah'la birlikte ibadet ettikleri, kendilerini Allah'a yakınlaştırmak için aracı koydu koydukları şeylerin inkar edilmesine ne yapamıyordu Mekkeli müşrikler? Katlanamıyordu, dayanamıyordu. Sabredemiyorlardı buna. Hatta bunu apatik bir şekilde dilleriyle ifade edip söylüyorlardı. Ne diyorlardı? Eca al al aleyh ilah an Ya bu adam bütün yabancı, bütün farklı farklı olan ilahları, işte hastalıklarınıza şifaga ilah, Allah, Allah şefaat Allah katımlarıyla şefaatin umduğumuz ilahları tek bir ilaha mı indiriyor. Eca al al aleyh te ilah an waheeden. Hala ne şey onucam? durum? Ne ilginç bir durum? yani gelip atalarından görmedikleri atalarından duymadıkları şeyin Allah'ın sadece ibadete layık olarak tek ilah olduğunu neydi? duymamaları. Bunu tek sorunları buydu. Bu Ve Peygamber aleyhisselatü vesselam 23 yıl boyunca hep bununla ne yaptı? Mücadele etti. Bunu insanlara anlattı. Mekke döneminde hep bunu anlattı. Çünkü la ilahe illallah manas da neydi zaten? Buydu. O da Allah'tan başka ne yok? İbadet, layık, ilah yok. Çünkü biz buna ki Allah'tan başka yaratıcı yok, Allah'tan başka yeryüzünü çekip çeviren yok, Allah'tan başka rızık veren yok manasında bu kelimeyi i tevhidi. Ne olmasa o manaya geldiğini söylesek, bu, bu manaya Mekkeli kelime de kabul ettikleri için onlar da ne olurdu? Müslüman kabul edirlerdi. Peygamber aleyhisselatü Vesselam onlarla ne yapmazdı? Savaşmazdı, onlarla uğraşmazdı. Demek ki onları Müslüman yapmayan şey neydi? allah Teala'nın ibadete layık olduğunu tek ilah olarak kabul etme konusunda neler vardı? <gülüyor> Şüpheleri vardı, inkarları vardı, küfürleri vardı. Apaçık bir şekilde bunu Peygamber Aleyhisselam'a ne yapıyorlardı? Bire getiriyorlardı. Diyorlardı ki, Demiyorlardı onlar. Bu bütün yaratıcıları tek bir yaratıcıya indirdi. Ne şaşılacak bir durum demediler. Ne demek? Bu Bütün ibadet olunan, kendisine duayla, korkuyla, medetle, ricayla, umutla, yönelilen her şeyi neye indirir? Bire indirir diyerek, Peygamber aleyhisselatü vesselamın arkasında dolaşarak, yürüdüğü yollara biten de koydular, sırtından üstüne namazdayken deve işlenmesine atmaz. Hep bunların bütün döndüğü, dolaştığı eksen, sorun neydi? Uluhiyet dediğimiz. Bir türlü razı olmak istemiyorlar. Yalnızca Allah'a ibadet edilmesi gerekliliğine, Bir türlü kabul edemiyorlardı şefaatin yalnızca Allah'tan istenmesi gerektiğini. Bir türlü kabul edemiyorlardı ellerini yalnızca Allah'a açmayı. O yüzden Peygamber Aleyhisselam Vesselam onlardan ayrıldı, Medine'ye gitti. Medine'de davetine devam etti. Ve bu davetinin en önemli tarafını teşkil etti. Yalnızca Allah'a ibadet etme. Yalnızca ondan medet olma. Yalnızca ona korkma. Yalnızca ona tevekkül etme. Duayı yalnızca ona yönetme konusunda o kadar çok Üzerinde durduk ki Selam. ölmeden önce söylediği tek sözler bile neydi? Bununla ilgiliydi. Ne dedi? Allah Yahudi ve Hristiyanlara ya. lanet ettin. Onlar ne yaptılar? Peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler. Yani bu ne demek? Kabirleri mescid edinmek ne, nereye götürüyor insanları? Nereye götürdü Yahudi ve Hristiyanları? Ş Ş Şir Şir şirke. Nasıl bir şirke götürdü? Allah Allah'ın yaratıcı olduğunu, Allah'ın hızlık verici olduğunu inkara mı götürdü Hristiyanları? Hayır. Hayır. Neye götürdü? Allah'la beraber bunların da ibadet edilebileceği konusunda itikad sahibi olmaya götürdü. Dediler ki evet Allah var, inanıyoruz. Ama bize olay ısırma nelerimiz var? Peygamberlerimiz var. İlahlarımız var. Tamam mı? Bunları alacağız. Allah'a daha da ne yapacağız? Ya, ya, Peygamber Aleyhisselam dünyadan giderken dahi ümmetine bıraktığı vasiyet diyebileceğimiz şey budur. Tevhid. Tevhidin hangi kısmı? Uluhiyet kısmı. Hayatı boyunca bunu yaptı. Mesela ne diyor hadis-i seyirte? La tuzallu ila'l-kubur. Kabirelere doğru namaz kılmayın. Velev ki senin maksadın, niyetin, kastın, amacın Allah olsa bile namaz kılmakken karşımda kabir olduğu zaman orada namaz kılmak ne de sana? Cahil. Senin niyetini elemde değil bu manada. Niye? Çünkü Aleyhisselatü biliyor ki bu hareket Senin ya da başkasını neye sürükleyecek? İleride, şirke şirke sürükleyecek. Aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam şirke duracak. her vesileyi, her yolu ne yapmış? Bu Kapatmış, kesmiş. Muskalaz ile alakalı ne yapmış? Boyuna takılan, medet umulan şeylerle alakalı. Demiş ki kim bunu da, olduğundan, Deni Adem'den bunların bir tanesini sökerse, köle azaltırmış gibi olur. Tabidelere insanlar göndermiş. Bırakın insanların boynuna takılan bir şeyi, hayvanların ki takılan şeyleri de ne yapmakla emretmiş insanlara? Çıkıp çıkarmakla emretmiş Aleyhisselatü Vesselam. Bunların hepsi bize neyi gösteriyor? Şirk konusunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar hassas olduğu. Niye bu kadar hassas arkadaşlar şirk konusunda? Çünkü şirk bugün insanın aklına gelebilecek en kötü günahtan daha da kötü bir çünkü Allah'a ortak koşmak, insanın bugün kafasında takavvur edebileceği en çirkin günahtan daha da çirkin bir günahtır. Çünkü allah Teala şirk yapmaz? Mükemmel. İnna Allah'a la yaghfir. Allah'ma yapmaz. Mükemmel. En şirke bile kalktıkla. Şirk ortak boş olmuyor. İnsan Allah'a inanır da neler olur? Sadece putun karşısına katılıp geçip latın karşısına gelip, latın karşısına gelip secde demek mi? Hayır. Korkarak, umarak, severek, güvenerek, tevekkül ederek, umut bağlayarak, isteyerek Yetiş diyerek, değil mi? Evet. Yetiş diye girecek tek bir ilah vardır ona. Allah, Allah Tanrı'dır. Gücü yetmeyeceği bir şey, Allah sadece Allah'ın gücü bir konuda ne yapmak onu? Allah'tan başkasına onu olanaklık. Bunların her şey şirkin Yani sadece bedenle fecde olarak bedenle fecdeye sınırlı değildir. Bunda kısıtlı kalmamıştır. Kalbin şirki var. Değil mi? amel şirkler var. dilin şirki var. dilin sözü söylemesi. Kalbin, bedenin. Adam kabre buradan kesiyorsa bu neyin şirki? Bedenin şirki. Bedenin ne yaptı bu? Şirk Diliyle ne yaptı? Yetiş falan dedi. Yetiş Abdülkadir Geylani dedi. Bu ne yaptı? Diliyle şirk işledi. Çünkü bu, bu bir ibadet. Kalbiyle bir korku hissetti. Allah'tan korkması gerekir. Allah'tan Duyulması, Allah karşı duyması gereken korkuyu Gitti türbede yatan, tadıda yatan Bir zattan ne başladı? Hissetmeye başladı, duymaya başladı. Bu neyle şirk işlemiş olmanı yaşar? Kalbiydi. Yani insanlar bugün şirk konusunda Yani bu tevhidin uluhiyet kısmı konusunda O kadar çok gerçek ki Adamlara ya Allah'tan kork, şirk koşma, şir, işte şirke düşmeyelim Şirk'ten takılmak lazım dendiyseniz de bak, Ya sen ne diyorsun kardeşim? Diyor. Halbuki Allah'ın Kuran-ı Kerim'de Birçok ayette peygamberler ne yapmış? Şayet ortak koşarsanız ne diyor peygamber Allah Teala peygamberi la in eshrake layhabatanna amaluke ve la tesunanna minel khasirin. Fakat sen önce kimlere vahet ettik ki ey muhammed bakın hesaba. Şayet ortak koşarsanız amellerini sıfırlarız. Amellerini yapmış olduğun bütün ibadetlerini boşa çıkarırız. bugün aynı sözü bilirse söyleyecek Hıristiyanlardan ne der Ya siz de çok Sertsiniz, kalpsiniz, rısmanlarla niye uğraşıyorsunuz? İnsanın üyeti önemli gibi şeyler söylerler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili olarak peygamber, Peygamberi ve müminleri şirkten sakındıran birçok ayet var. O yüzden tevhidin bu kısmı arkadaşlar, insanın imanını gerçekleştirmesinde büyük ne tutuyor, yer tutuyor. Bunu gerçekleştirmeyen insanın imanı ne olmaktan anlamıyla? Gerçekleştirmeyen insanın imanı olmaz. Çünkü öbür kısım, Allah'ın rızık verici olduğu, yaratıcı olduğu kısmı zaten herkes tarafından biliniyor. Tevhidin bu kısmı önemli bir kısım, Hatta en önemli kısmı, Peygamber aleyhisselatü vesselamın davidinin üzerine oturttuğu kısım, insanlarla mücadele ettiği kısım, bu kısımdan dolayı, tevhidin uluhiyetinden, uluhiyet tevhidinden dolayı, insanlara buna da etmesinden dolayı yurdundan kovuldu, babaların, ataların yaşamış olduğu topraklardan çıkarıldı. Tamam Fahiyette bunun için taşlandı. Ama bugün bakıyorsunuz ki birçok insan bu kelime-i tevhidin manası için verilen, kelime-i tevhid için verilen bu mücadeleyi bir kenar koyup unutmuş. Bırakın bu mücadeleyi yapmayı, insanlara bunu alırmayın. Bundan dahi bir haber. Sorduğun zaman la ilahe illallah demek onun manasını dahi Allah Allah. Yani bu böyle bilgisayar girerken şifre ettiler ya bilgisayar. 3-4 yazarsın, bir şeyler yazarsın. Bu kelimeyi tevhid. Yani böyle bir şey değil ki. Söyledin girdin. Öyle değil. Bu kelimeyi tevhidin neleri var arkadaşlar? Ha, ben önce ben önce bir anlamı var. ya yani söyleyen bir anlamı var, manası var. Bu manayı eğer insan bilirse insan Aleyküm İnsan bu sözü söyleyip manasını bilerek söylüyor. Söylerse bu sözü ona ne yapar? Fayda Yoksa hani böyle vardır ya Bir yerlere girerken, bir yerlere girerken daha şifre parola Para Parola ne? İşte patates, armut. Armutun çekirdeği. Bunların hiçbir neyi yok aslında? Anlamı yoktu. Sadece oradan girmek için işte insanlar böyle düşünüyor sanki. Kelimeyi sayıyor. Ya söyledin tamam. Bitti. Cennete gireceğiz. Öyle yok. Bu kelime neyi var arkadaşlar? Bir manasını öğrenecek. Önce doğru manasını öğrenecek. Nedir onun doğru manası? La ilahe illallahın manası nedir? Etek ki Allah'tan başka yaratıcı yok. Olur mu? Olmaz. <gülüyor> Çünkü, evet Allah'tan bahsede yarabıdır ki yani ya eksi de olur. olur. Eksi olur. olur. Değil mi? Araba nedir desek, kalkıp birisi dese ki araba, teker teker dese ne olur? Eksik olur. Değil mi? Tekine nedir arkadaşlar La ilahe illallah'ın manası, Allah'tan başka İlahi. ibadete layık İlahi. ilah yoktur. Hiçbir ibadeti onun gibi hak eden başka bir ilah yoktur. Bütün ibadetler, ibadet denilen her şey Allah. kime yöneltilmeli? Allah'a Allah yöneltilmeli. Tabii dediğimiz gibi ibadet kavramı da çok geniş bir kavram. <gülüyor> i̇badet kavramı, böyle içeri geçebiliriz. İçeride i̇çeri geçebiliriz. Ge <gülüyor> i̇badet kavramı, dediğimiz gibi ibadet kavramı bu manada sadece namazla, oruçla, zekatla, sınırlı <gülüyor> değil. Kalbin ibadetleri var, dilin ibadetleri var ve <gülüyor> bedenin, azaların ibadetleri var. Bunların her biri Kim için yapılmalı? allah Teala için yapılmalı. Elini açtın dua ediyorsun. Kime öğreteceksin bu duayı? Allah'a öğreteceksin. allah, allah Teala'ya dua etmeyi, doğru bir şekilde dua etmeyi bize kim öğretti arkadaşlar? Peygamber, Peygamber aleyhissalatü. Onun için duamızda, duamızda Peygamber Aleyhisselam nasıl öğrettiyse ne yapmak zorundayız? Öyle dua etmek Şimdi bunu söyleyince adam diyor ki yani senin her ettiğin dua Peygamber'in yaptığı dua <Gülüyor> Sen işte Allah'tan ev istiyorsun, Peygamber... Zaman aramam vardı diye anlamsız bir şey söylüyor. Bizim kastımız bu değil. Sen elbette doğanı yapacaksın? Ne istiyorsan gönlümden onu isteyeceksin. Bizim kastımız ne? Peygamberin direkt Allah'tan istediği gibi, sahabesine direkt Allah'tan istemeyi öğrettiği gibi sen de aracılsız, şartsız, şartsız, koşulsuz her şeyini Allah'tan isteyeceksin. Sahtem sana daha iyi Bu kitapta görüp öğrendiğimiz gibi bütün mahlukatı çok sıkı bir şekilde kontrol eden, onun izni olmadan yaprak dahi düşmeyen bir ilaha karşı elini açtığınız zaman o ilah ki diyor Peygamber Aleyhisselam kullarından biri elini açtığı zaman onları boş sıfır yani, boş göndersekten Allah diyor hayal eder, utanır. böyle bir rabdimiz var, ilahımız var, yaratıcımız var İstediğini geri boş vermekten hayal eden bir rabdimiz var biz hala ne yapmaya çalışıyoruz onun huzuruna çıkıp ona dua etme konusunda çekingenlik yeni arkadaşlar hala ayetlerin ne anlama geldiğini çok, çok merak Bu da neden kaynak oluyor? Bu kelimenin Man la ilahe illallah'ın manasını Man elimizden faydalanıyoruz. Değil evet. üçüncü kısmı arkadaşlar. İmanın ancak bu kısmın tamamlanmasıyla tamamlanacağı, kamil olacağı bir kısım. O da isim ve sıfatlar tecvidiyor. Yani yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde, hadislerinde, genel manada sünnetinde Rabbimiz hakkında bize haber vermiş olduğu tüm isim ve sıfatlarını ne yapmak arkadaşlar kabul etmek. Onlara o şekilde iman etmek. Çünkü arkadaşlar bir insanın kalbinde Rabbine karşı hüve azamet, büyüklük, onu büyütmesi, yüceltmesi neye bağlı? Onu tanımasına bağlı. Allah'ın teşbihinden uzaktır. Ama sen bir cihaz alıyorsun, dışlardan baktığın zaman ona olan hayranlığın bellidir. İçeriden özelliklerine girdiği zaman onun vakıflarına niteliklerini öğrendikçe ne yaparsın? Vay be dersin, bu da varmış. Değil mi? Ama ondan önce ritimden ne yaparsın sana? Öyle bir göz yediriyorsun. Ki Allah teşkilisten uzatsın. Şimdi düşünün. Sadece Rabbinin yaratıcımız diye bilen bir insanla bu insanın Rabbine karşı duyacağı korku, kahşiyet, El açması, şeyler umması. Bu adamın ikisiyle. Rabbinin bütün sıfatlarını okuyan, takip eden, o manalarını öğrenen insanın, insanın Allah'a karşı, yaratıcısına karşı, Rabbine karşı, hissi, duygusu ona karşı kendini kontrol etmesi bir olur mu? Takvası bir olur mu? Olmaz. Olmaz. Olmaz. Niye? Bu metin selefi, sahabeler, tabi'in, etba'ın, tabi'in, namaza kalktıkları zaman, yedi namazlara kalktıkları zaman, gölgeçmek diyorlar, ağlıyorlar. haramlardan uzak duruyorlar suda. Bu, bu ümmetin sonradan gelen bu insanları Rabbine karşı bırakın yani ibadet etmeyecek takvayı, arzuyu, isteği günah dahi aklına gelmiyor. Onu kontrol eden takip eden bir Rabbinin oldu. Neden? Çünkü o zaman geçtikçe insanlar hayatlarından, itikadlarından, imanlarından Rab yaratıcı ve bunun sıfatları olan birçok sıfatı ne yapmışlar? çıkarmışlar sanki Allah-u ne böyle soyut yani olmayan yani olmamaya yakın bir şey sanki böyle ne dünyada ne, ne alemin içinde resimde. ne sağda ne solunda ne önde arkada gibi vasıflarla vasıflayarak Allah-u Teala'yı zaman bazı insanlara dediğin zaman yani Allah'ın bir dağıtı var bu yüce Rabbini nerede istiyorsun sen? Nasıl bir duygu var içinde? Ellerini açtığın yönü için nereye? Çünkü böyle bir soru hata böyle bir şey olur mu kardeşim diyor Allah diyor her yerde ama mekandan Önezze, ne demek bu ya? Her yerde ve önde Önezze. Doğru olan ne arkadaşlar? Güzel Rabbimiz, Kur'an'ı kendimize haber verdiği gibi, O'nun Peygamberi, apaçık bir şekilde sünnetinde bize haber verdiği gibi, Rabbimiz, arşının üstünde. Bakın, şimdi yine, bu derslere gelmeden önce, veya bu derslere yeni gelen, veya bu dersi dinleyen arkadaşlar, için belki bu bir şey ifade etmeyebiliyor yine. Ağaçın üzerinde. Ağaç ne ki? Açıkları hatırlıyorsunuz. Gökyüzü yedi kattan oluşuyor. Dedik. Gökyüzü yedi kattan oluşuyor. Bunların azameti büyüklüğü 500 sene. Her birinin mesafeti 500 sene. O kadar büyük. Şimdi yani insanın kapasitesinin gigabaykanın diyelim ona azam bir yere giriyoruz. Yoluna çıkıyoruz. Düşünün. Her 500 sene ya buradan Ya ne durcu olan yeni deliler meclisin uçaklar. Yüzde 500 <gülüyor> sene her sema kat. Sonra Allah-u Teala'nın kürsüsü var. Bu kürsü hakkında Allah-u Kur'an Kur'an'ı temin ediyor. Vesi'a kuşattı. Kursiyuhu. <gülüyor> Allah'ın kürsüsü. Vesi'a kursiyuhu semavati yani vel arz. Her böyle 500 yıl mesafe olan semayı kuşatacak büyüklükte olan bir neyi var Rabbimizin? Kürsüsü var. Sonra kürsüsün üzerinde ne var arkadaşlar? Su var. Ondan sonra arş var. Arşın kürsü olan büyüklüğü diyor ki şeyin arşla diyor bir rivayette suyla ile arşı arasındaki mesafe her sema arasındaki mesafe gibidir. 500. Bir de öyle düşünün. Sonra diyor diyor Teala hocam? Kürsü her yere sarmış. Rabbimizin arşının kürsü olan büyüklüğü ne? Eğer şöyle diyelim. kürsünün, Allah-u Teala'nın kürsüsünün <gülüyor> o her biri arasındaki yolculuğun birbirine ulaşabilmek için katılabilecek beş sene mesafede olan o mesafe, büyüklüğündeki o semavatın, yedekatçığın, kürsünün olan olan üstünlüğü arkadaşlar? Boş bir arsa, boş bir, bir çöne bırakılmış yuvarlak halkanın büyüklüğü kadar. Yani kürsü, Rabbimizin kürsüsü, boş bir arsaya bırakılmış halkaya olan o arsanın, o boş halkaya olan büyüklüğü kadar büyük. Yine düşünün. Sonra geliyoruz ve Arşıda Rabbimizin arşı. Bu arş ki kürsüden, ki kürsü ki yedi kat temahine atmış, kuşatmış ve yedi kat temahine göre boş bir araziye bırakılmış halka. Bu kadar büyük olmasına rağmen Rabbimizin arşı nasıl bir şey? kürsüye olan büyüklüğü nasıl? Boş bir arsaya bırakılmış halkaya olan boş arasının büyüklüğü gibi. Yani düşünün. Ve onun üstünde neyimiz var arkadaşlar. Bizi yaratan. Rabbiniz var. Bize öyle haber verdiği için biz ne yapmaktayız? Öyle iman etmekteyiz. Zaten Rabbimizin bizim içerimize işlemiş olduğu fıtrat da bunu ne yapıyor? Teslediyor. Evet. Biz size geçen derslere söylemiştik. Bunu çocuklarınız üzerinde ne yapın? Tesledin. Evet. Medreseye, okula, Kur'an kursuna Çıkmamış. Kapıdan dışarı, sokağa dahil oynamaya çıkartmadınız. Çocuğunuzu konu oturtun önünüze ve ona sorun. Rabbin nerede diye. Ne diyecek? Evet. Kim öğretti ona bunu? Evet. Rabbi. Rabbin. <gülüyor> Doğuştan ne yaptı onu? Ama bugün kocam kocam olmalar, sakam hocalar ne yapmaktalar? Hayır kardeşim yanlış. Öyle şey mi olur diyerek bu doğru acideyi fasit etmeye, bozmaya çalışmaklar. Şimdi dedik ya isim sıfatlara iman etmekten bir tanesi de bu. Allah'ın arsını zeyrek istimarı yükselmesine ne yapmak? İman etmek. Bu inandıse kim sahipti? Peygamber aleyhisselatı sahipti. Bu inandıse kim sahipti? Onun Sahabelerin hepsi bu şekilde meyrediyor. Bu inançta kim sahipti? İmam Ebu Ayni'ne sahipti, İmam Şafi'ye sahipti. İçiktaplarında bunu ne yaptılar? Apaçık bir şekilde belirttiler, ifade ettiler. Sonra kalkıp bize ne yapamayın? Rabbimizin hem her yerde hem de mekandan münezzehtir diyerek böyle anlamsız bir şey, insanın iki elini kalasın, yarasın ne demek bu ya? Her yerde ve mekandan münezzehtir. Burada ne demek? Burada çıkaracağımız ders arkadaşlar, Bu kadar büyüklüğünü tahmin edemeyeceğimiz olan mahlukat, yaratılmış olan sema, kürsü, su, arz ve onlarla, onların üzerinde olan, onlara hakim olan, onları yöneten ve bizleri kontrol eden, kimsenin kontrolünden çıkamayacağı bir ilah, bir Rabb. Eğer Rabb'in yaratısını böyle tanıdıktan sonra Hiç dua ederken aracı sokmaya cezaret edebilir misin? Gerek duyar mısın? Düşünür hiç? O kadar büyük. Büyüklüğü anlayamayacaksın. Aklınla bilemeyeceğin bir yaratıcın var. Bütün bunlara kadir olmuş. Bütün bunları sorunsuz bir şekilde, bütün bunları noktasız ve eksiksiz bir şekilde yönetip çeviriyor. Tamam mı? Karıncanın ayak sesini duyuyor. Bu tahtada bırakılmış nokta gibi dünya. Şöyle Gezegen böyle bir galaksi var. Hepsi her biri... Hiç sorunsuz bir şekilde işliyor. Bunları yapmaya katip, e, bu nokta kadar olan gezegende nokta kadar olan sen kulu olarak isteyeceğin bir isteğine, Efendi Hazretleri'ne Hazretleri veya falan da Hazretleri'ne sokarak, sokarak, bir istekte bulunursan, bunu neyi Sen Rabbinin içimde sıfatlarınla ne yapmalarının tam anlamıyla tanıyamadın. Beş vakit namazını kılmıyorsan, sen Rabbine ne yapamadın? Tanıyamadın. <gülüyor> Haramları bırakamıyorsan, bırakma yönünde bir çaba sarf edemiyorsan sen Rabbine salayamazsın. Sabah ezan okunuyor. Zatağında yatıyorsun, kalkmıyorsun. Camiye çıkmıyorsun. Sen Rabbinin o azametini, büyüklüğünü, yüceliğini alamadın, yapamadın? Kavramadın. Şöyle oturacaksın. Bir tefekkür edeceksin. Her şeyi bir odaya kapan. Bir tefekkür dal al. Bu Rabbim bu nokta kadar olan dünyaya beni göndermiş. Bu dünya çok küçük bir yer. Burada bir kulu olarak benden istediği bazı şeyler var. Bunları yapmak zorundayım. Diyerek söyleyenler ne yapın kendine? Tabiri caizseyle format at. Yenile kendini. Yani sadece burada bu akideyi öğrenirken pratik olarak teorik olarak öğrenilmişsin diye bir şey değil. Hayatımızdaki tecelli edeceği noktalar ne? Bu öğrendiğimiz Rabbimizin tanıdığımız vakıflarıyla Rabbimizin olan ibadet sevgimiz artmıyorsa sabah namazına kaldırıp gidemiyorsak Kur'an ezberleyemiyorsak ilmi olan meramız artmıyorsa öğrenmenle öğrenmemesi arasındaki bir fark olmayacak. Çünkü bu senin ne yapacak? Amele itecek. Herkes kendine çekirdüzen verecek. Halamlardan uzak duracak. Çünkü yaprakların dökülmesi, bir yaprak onun izni olmadan dökül düşmeyen bir ilah var. Böyle bir kontrol içindeyiz bu ilahın. O halde arkadaşlar ne yapmak zorundayız? Kendimize çekirdüzen vermek zorundayız. İşte Rabbimizin bu kısa girişten sonra Rabbimizin geçen hafta öğrenmiş olduğumuz sıfatlarından bir tanesi neydi? Kelam. kelam, ne demek kelam? Konuşma. Konuşma. Konuşma. Tabi dersin başındaki o vermiş olduğumuz mukaddime, o altyapı çok önemliydi. Çünkü biz Rabbimizin hakkında, Rabbimizin kendisi için ettiği ispat ettiği sıfatlar hakkında, bizim konumuz neydi? Bütün isim ve sıfatlarımızı kabul ediyoruz. Bir, tahrif etmiyoruz, tahrif. Değiştirmiyoruz yani. İki, tatil. İstinaf ediyoruz, inkar ediyoruz. Üç, Hangi nasıl Şimdi Bazıları bilmeyi Rabbimiz konuşuyor dedi de oğlum. Ve Allah Rabbimiz arzın üzere istiva ediyor. Nasıl istiva? Ya sen Biz ona nasıl bunu yapmıyoruz? Koymuyoruz. Çünkü Allah bize onu ne yapmamış, bildirmemiş. Nasıl istiva etti arz üzerine? Şimdi istiva deyince bakla her gün bir çıkış gelir. Adamın devese bilişi el Evin, çatısının, terasının üstüne çıkış. Ama biz Rabbimiz'in arşının üstüne, üstüne nasıl istiva ettiğini biliyor muyuz? Anladım. Bilmiyoruz. Rabbimiz nasıl duyar? Bilmiyoruz. Nasıl görür? Bilmiyoruz. Nasıl konuşur? Bilmiyoruz. Nasıl bunları kabul ediyorsak biz, konuştuğunu, nasıl nasıl konuştuğunu bilmeden konuşurlar dediğimiz gibi, nasıl duyduğunu bilmememize rağmen duyduğunu ispat ettiğimiz gibi, Rabbimiz'in diğer sıfatlarında da olduğu gibi ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Güzel söz ona yüklenir. Talih-i amel ona yüklenir. Biz onu mübarek Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinde indirdik. Hı. Ayetler dururken, bu ayetlerden daha açık. Gökyüzündekinin üzerinize taş kağıdından bir rüzgar göllermesinden emin misiniz diye apaçık bir ayet dururken bizler neye cihaz edemeyiz arkadaşlar? Rabbimiz her yerde mekandan münezzehtir demeye cezavet edemeyiz. Çünkü bu aslında yok olan bir şeyin tarifi yani. Her yerde mekandan münezzehtir. Hiçbir yani. yerde. İşte Rabbiniz'in sıfatlarından bir tane de geçen hafta aldık. Kelam sıfatı. Ehl-i Sünnet nasıl e iman ediyoruz kelam sıfatına? Allah'ın Allah kelamı harf. Evet. Bir. Allah'ın kelam sıfatı zatidir. Evet. Sıfattır. İlmi konuşalım. zatidir. Ne demek zati sıfat? Yani Zatıyla kaim. Zatıyla kaim olan. Zatından hiçbir Ay. zaman ayrı düşünülemeyen sıfatları. Başka mesela zat sıfatlara örnek ne ölebiliriz? Hay. Biri olması başka Biri elini, ha? görmesi görmesi el. iki elinin olması ışıklar İşitme. yani. bunlar hep yani. zatıyla muttasıp olan zatından ayrı düşünülemeyen sıfatlar. Bunlar zatî sıfatlar Bir de kelam sıfatının hangi bir yönü var? Dilemiyorlar. Rabbimizin belirli zaman konuşması. Konuşması. konuşması. Mesela gelecek hadi şimdi kitabımız. İnşallah bugün son bölümünü bitiriyoruz. Şu manada son bölümü. Bu ellis Allah rahmet eylesin yazar. kitabın ilk başında ne yaptı? Ayet. Ayetlerin Kur'an-ı Kerim'den geçen delilleri sıraladı bize. Şimdi önümüzü cevapladan itibaren konu edilen sıfatlara sünnetten deliller getirecek. Buhari'den, Müslim'den, diğer hadis, Ehl i sünnet halif ne yapacak? Deliller getirecek. Mesela orada gelecek delil. Güzel Rabbimiz gecenin son üçte birinde ne var? Yeryüzünün temasına İler. iner. İler. İler. İler. Burada neyin delili var arkadaşlar? Rabbimizin ağzının üzerinde olacaktır. İmmeti. Nasıl iner diye soracak? Size ne versinlik? Bilemeyiz. Bilemeyiz. Nasılınlığını? Bilemeyiz. Çünkü bize ne yapmadı? Nasılınlığını? Evet. Var mı böyle nasılınlığını bilemediğimiz şeyler hayatımızda? Bak, çok Mesela ruh. ruh. Ruh değil. Senle beraber gidelim. Ruh. Ne görüyorsun? Ne biliyorsun? Hakkında ne? Hiç şey bilmiyorsun. Peygamber dahi hakkında onun olur? Ne diyor? Sana ruhtan sorarlar. Sen de ki o, o Allah'ın bir emridir. Bitti. Bu kadar cevap Allah'ın bir işi, Allah'ın bir buyruğu, bu, bu kadar. Bundan fazlası bana, Ya yani Yahudiler hatta gelip bunu soruyor bilerek ve kasten peygambere sebep diyor eğer cevap vermezse, ya bilmiyorum derse, bilin ki o peygamber yani şey kafadan konuşmuyor. Eğer başladı size anlatmaya başladı bir şeyler, bilin ki yalan söyledi, çünkü ruh bilinmez. E sen kendi bunu nasıl olduğunu bilmezsen, Rabbinin sıfatlarının nasıl olduğunu bilmeye kalkarsan ne olur? Hayır. Yanlış olur, hata çıkır olursun. İmda çıkır olur. Rabbimiz gecenin son üçte birinde, yeryüzünün tam altına iler. Neler? Bak der diyor. Peygamber şöyle der. Şöyle seslenir. İsteyen yok mu? Vereyim. Ne yaptı Rabbimiz? Gecenin üçte birinde indiği o zaman diliminde konuşmaya başladı. Bu bu konuşma sıfatını ne diyoruz biz? <gülüyor> Fiili sıfat. Ama ezelden rahatı bu sıfata Sahip, muttasıf. Bu sıfatta, bu sıfat. Zatı sıfatı düşünemez. Ondan dolayı da bir taraftan zati olarak kabul ettiğimiz bu diğer taraftan da fiili bir sıfat. Ne yaptı? Gecenin üstlerinde, yeryüzünde indire. O vakitte de neydi? dedi? Eline açıp dua eden yok mu? İsteyen yok mu? Hı. Vereyim. Af direyen yok mu onu? Af İşte o vakitte biz ne arkadaşlar? Hı hı. Yatıyoruz, hı. Hı. Yatıyoruz yatakları yerler. Yatıyoruz yatakları yerler. Yatakları Horluyoruz değil mi? Bir de geçen konuştuk. Kadir'e kardeşimiz örnek ekrandık. allah Teala Kur'an-ı Kerim'i okuyanlara özel bir mükafat verecek öbür tarafta, cennette. Dice ki, oku ve yüksel. Tabi orada okumak yok yani. Şu manada oku Dünyada okudun ya, sen ezberliyorsun ya. Ne kadar evvel edin ne kadar önem veriyorsun? Cebinde taşıyıp boş vakit bulduğunda açıp okuyor musun? sadece Rabbin, öbür tarafta, oku ve yüksel. Yükselme oranı neye göre olacak? Amin. Rabbinin kelam sıfatı ondan bir tanesi olan Kur'an'ını dünyadaki verdiğin değerli göre olacak. Şimdi sen inna hatayla ve diğerleri olanlar zammut sure dedik, on tane sureyle namazlarını kılmaya devam edersen ve onları yanlış umut okumaya devam edersen amme cüzünü dahi ezberlemezsen Rabbinin kelamını bu kadar önem vermesen öbür tarafta ne kadar bir ifade edeceksin? Bakacaksın ki öbür taraftan avuzlar şu var gidiyor, yükseliyorlar. Çıktan bu tarafta daha Kur'an'ı faya Sen tembellikten. Gerçekten. Yani Safran boyutu oğuştan sonra ne yapılması lazım? Bir tanesini boşa geçirmemesi lazım. Bir tanesini. Bu bir yarış. Allah sana diyor, "Vasariyo elanmaksatun mena bikum." Rabbinizle olan bir maksadete uzun. koşun. Sorsak en son ne zaman Kur'an hakmettin diye sormuyoruz çünkü Türk halkında böyle bir soru. Şimdi cevabını ama biliyorsun. Ef'le dinlerken. Ne, ne, ne zaman Kur'an okudun en son? Okumayı biliyorsan diyor ki Allah'a giden yol Değil mi? Ee, yarın, bugün Cuma günü girdik. Yarın sünnetlerinden bir tanesi. Sabahtan itibaren nedir? Keh, Keh Suresi. Keh, Suresi'ni okumak. Ne diyor? Sankı, Sankı, Sankı, Sankı, Sankı. Kim Cuma günü Keh Suresi okursa 2 Cuma arasında ona bir nur veririz. Bir ışık, bir parıltı veririz. Onun için yarın inşallah herkes ne yapsın? Allah'ın Rabbinin, izleyicimizin bu kelam sıfatını ne yapsın? Okusun. Tabii Türkçe'den okumayacağız. Şimdi hemen bazıları diyebilir, ben okuyan, okumayı bilmiyorum. Türkçe okuyayım, Türkçe hata olur yani. Türkçe olan, Türkçe olan bir kılığımızdan değil, Kürtçe de olmaz yani. Tamam mı? Arapça olacağız. Tamam mı? Evet. Rabbimiz'in kelam sıfatından sonra arkadaşlar, Rabbimiz'in ahirette görülme sıfatını ne yapacağız? Alacağız. Rabbimiz arkadaşlar, Öbür dünyada yani, öncelikle kıyamet meydanında görülecek. Daha sonra arkadaşlar nerede görülecek? Cennette görülecek. Hangi gün görülecek cennette? Cuma, Cuma günü. günü. Ve cennet ehline verilecek, cennet halkına verilecek nimetlerin en üstünde ne, ne arkadaşlar? allah Teala'nın yüzünü görmek, yüzünü. Yani, ona verilecek bütün nimetler bir kenara, Yüce Rabbimiz'in Cuma günü gelip kendini göstermesi bir da o daha ne olacak arkadaşlar? Üstün olacak. Daha faziletli olacak, daha mübarek olacak, daha güzel olacak. Rabbimiz kıyamet meydanına hesaba geldiğinde mesela söylemiştik, dedik ki, tabii size ne diyor aleyhissalatü vesselam, sizler dedi her birisiyle Rabbimiz tercümansız. Aynen böyle diyor, tercümansız. Tercümansız baş başa kalacak, teke tek. Bunu yaptın mı yaptın, bunu yaptın mı yaptın, bunu yaptın mı yaptın, tabii af olacaksın değil Yani o çok ince bir hesap arkadaşlar, çok ince bir hesap. <gülüyor> şimdi telefon şeyi geliyor, <gülüyor> ne diyor <dedi> ha? Dökülüyor. Orada dakikaları gösteriyor. Bu kara fonksiyon. Bundan daha büyük bir şey. Her şey daha tık tık tık geldi önüne. O güzel kara bu müjdeli tarafı şu. Sen başına iş sustukça kabul ettikçe, peki Allahlara Allah. Ben bunu daha dünyada ne yaptım? Örttüm, kapattım, gizledim. Sen de aramızda kaldı. Şimdi de burada ne yapıyorum di? Ama bunu kim arkadaşlar? Tevhidi. Tevhidi gerçekleştiriyorlar ama. La ilahe illallah'ın manasını bilen bu dünyada yani mesela günde bırakın bin tane, bir milyon kere deyip de manasını söylemezse ona hiçbir faydası olmayacak bu kelimenin. Yani böyle bir bilmek zorundayız. Bu böyle acı da olsa böyle. Sağımızdaki, solumuzdaki, önümüzdeki, arkamızdaki insanlara, akrabaya, eşyal olsa bunu öğreteceğiz. Peygamberin bu anlattığı şeyleri öğreteceğiz. Rabbimiz Kur'an-ı kelimede de söylediği şekliyle size naklettiği şekliyle kıyametinde ne yapacak? Kendini gösterecek. Kullarına. Hatta biraz sonra ayet gelecek Yunus suresinde Allah-u Teala diyor ki, ihsan sahibi olanlara, ne demek ihsan sahibi? Tevzitte ihlas. Tevzitte karıştırmayan diyorsunuz, ihsanın iki ayağı var. İki önemli noktası var. Bir, ihlas boyutu. Ne evet, demek ihlas? Arkadaşlar, Yok. ibadette Allah a, Allah a, Allah a. ibadette Allah'a yapmamak? Arazi koymamak, ortak koşmamak. ibadetler yan olunca Allah'a ne Allah İkinci ayağı, ikinci bölümü arkadaşlar? Bidatlerden kaçınmak. Zaten bunları yaparsanız Allah'ın yürürüsü gibi ibadetini diyorsun ki bunları yapıyorsun. Bu iki bu önemli arkadaşlar yani, çok önemli. Bir kul, bir mümin dünyada takılması gereken en büyük iki tehlike. Birincisi şey İşin nesi? Peygamber Efendimiz Sallallahu her zaman okuduğu, bizim de bu derslere de başlarken onun sünnetine iktizaen okuduğumuz Hutey'i Hade'de zaten Aleyhisselam bu iki noktaya değinmiş. İhlas yani şıktan kaçmak her yönüyle ve dildeki bela'dan kaçmak. Diyor ki o sure-i 26'da "Lilleli <gülüyor> i̇şte ehsenu." İhsan sahibi olan insanlara, dünyada muhsin, iyi olan insanlara iyilikten kastımızı anlarız. içecekten ve iddattan uzaklanır. Yani yoksa namaz kılma, iddattan içinde ol veya namaz kıl, Allah ortak koy. İddatlarla iç içe yaşa ama iyi insan ol. Yani insanlar insan derken aramanı ver, kullansın, konuşun onları evine aç. Yani bu iyilik değildir aslında. Diyor ki, iyilik sahibi olan insanlara ne vardır? El husna. Öbür tarafta ne var? İyilik var, iyi muamele var, cennet var. Ve ne var ayette? Ve ziyade. Türkçede ziyade ne demek? Fazla. Nedir arkadaşlar bu ziyade? Allah'ın Allah Allah'a bakmak, Allah'ın yüzünü görmek. Bunu nereden söylüyoruz? Sen yaptığımız teşhidin değil, kesinlikle. Çünkü Kur'an-ı Kerim en güzel çektiği nasıl teşhid arkadaşlar? Kur'an'da. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hadisiyle. İmam-ı Muslim'in rüayet ettiği bir hadise, vesselam diyor ki اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ Cennet ehli cennete girdiğinde hesap görüldü, hesap bürüldü, sırattan geçildi, cennete geldiler girdiler. يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى Allah sana der ki اَتُرِيدُ شَيْءًا اَذ۪يدُكُمْ Sizlere vermek benden istediğiniz, arttırmamı istediğiniz bir şey var mı? Cennete girdiniz, her şey var. İstediğiniz her şey takdir geliyor, huriler var, her şey var. Daha fazla ister misiniz? Kullar diyor ki, bakın Peygamber Aleyhisselatı'nı nasıl anlatıyor, diyorlar ki ''Feyekûlûne'' derler ''Elem tu bayyip hucûhâna'' Yüzlerimizi beyazlatmadın mı, parlatmadın mı, yüzlerimizi ah yapmadın mı yani bu yeter. Yüzlerimiz parıl parıl parlıyor, yanıyor. Işıl ışıl parlıyor. E bunu yaptın. ''Elem tu dhillel zennâ'' E soktun. ''Vetum zina minem nâf'' Ateşten ne yaptın Çıkardın. Çıkardın. Yani tamam işte yani yeter. Her şeyi aldık. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Fale. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Faya faul hicab. Allah ta'ala neyi kaldırıyor? Örtüyü, ferdeyi. Ne? Hangi örtü bu arkadaşlar? Yüzüyle, paraları. Yüzüyle mahlukatın arasında olan perde. Ne diyor aleyhissalatü vesselam bu hadiste ile Müslümin'in rağfet kendisinde? Allah'ın hicabı, örtüsü nedir? Hicabuhu en nur. Onun örtüsü nur, ışıltı, parıltı. Şayet diyor. Onu açmış olsa allah Teala o perdeyi ne olur? Kullarına gördüğü her noktaya kadar her şey yanar. Yanamaz. Ya. Onun için biz Rabbimizi göremiyoruz şu anda. Nur, parıltı. allah Teala ne arkadaşlar? Diyor ki, Aley Aleyhisselatü'nün hadiste faul hicab Allah örtüsünü, yani nurunu kaldırıyor. İnsanlar artık cennette Sen isimle Allah'ı görmeye mümkün kılırlar. Diyor ki: "Fe Allah yüzüne bakarlar. Hemen hemen. "Fe ma u'tu şey'en ahabb ilehim minen nazar ila rabbih." Rabbine ne kadar? Rabbine bakmaktan daha tatlı, daha güzel bir şey de onlara gelmemişti yani. Onun gibi tatlı başka hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar, onun için doğada dahi yüce Rabbimizin yüzünü isteyerek dolayız. Allah رسول الله böyle dua ediyor ya. يا isteyerek. استيرج أنا خلي وجهي كريم سيريم سيريم وجهين خدمته نحكيون سلام جه سيريم أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه diyor. أوه أوه أوه أوه Nurun. O bir nur. Öyle yani Perde var. Enna <Sessizlik> arahu, Nasıl olur da görebilirim ki? Çünkü takat yetmiyor. Beşer. Donanım olarak. Onu görmeye kadir değil. Görmeye gücü yetmiyor. Ama ahirette inşallah cennete girdiği zaman kullar ki Rabbim inşallah hepimiz onlardan meyler. Allah Teala gelecek. Diyecek ki Artıklamı istediğim, verme, size vermen vermeyi, benden istediğiniz bir şey var mı? Ve kendini ne yapacak? Hicabını kaldırarak göstereceğiz. Şimdi ilk ayete gelelim. Kıyamet suresi 22-23'de diyor ki Allah'u Teala. O gün yüzler vardır ki kıyamet gününde nâdıra, parlar, güzeldir, parlak yüzler. Dünyada öyle. Kim yüzler var parlak, alnı secdeye Rabbini tanıyan. Kim yüzler var ki, Nursuz, namaz kılan, tevhid-i bile Afrikalının yüzünü gel Avrupalı, sarı için bir mavi yolu yanına koy, Afrikalı daha tarlar onu yanına koy. Niye? Çünkü imanın vermiş olduğu ne var? Tarıklar. Allah Tanrı diyor ki vücudun yanına izin nazırah ilâ rabbihe nazırah. de ne o yüzler? Bakanlar, nalar edenler. Şimdi arkadaşlar. Nazara kelimesi, Arapça'da nazara Türkçe'ye de geçmiş. Nazar etmek. Ne demek nazar etmek? Anladım. Bir şeye bak, bak. bakmak. Arapça'da nazara kelimesi yalın, yani tek, Arapça bilen daha yanar bunu. Yalın kullanıldığı zaman, yani kendisinden sonra ila, kendisinden sonra si, si, Başka bir şey gelmediği zaman hangi manaya da gelebiliyor? Nazara'da mesela beklemek. beklemek. Beklemek manasına gelir. Mesela diyor ki hani altı ıs hel yezuruna إلا أن يأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغَمَم. Onlar Rablerinin bulutlarla birlikte gelmesinden başını yapmazlar. Beklemezler. Yani nazara nazar etmek karatsa yalın halde kullanıldığı zaman yalın halde kendinden o harf edat kullanılmadığı zaman hangi manada gelebiliyor? Beklemek manasına da gelebiliyor. Ama bu ayette ne var? وَجُوهُ يَوْمَ اِذٍ نَاظِرَهُ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَهُ Ne var burada? İlâ Rabbiha. Rabbi ne? Ne var? Nazar eder. Şu alttan üstü boyunca kapattım, uyumaya başladık. Yoksa keseciyi çağıracağız. Bunun yanına ilaka var. Çünkü yanı bütün Allah'ın kıyamette, ahirette görülmesini imkan eden bir adamla karşı karşıya gelebilirsiniz. Memlekette çok böyle kafasına göre konuşuyor. Sen der ki kardeşim Nazara, Arapça'da da beklerek anaslığa gelir. Sen bu ayeti niye şöyle tercih beklesin O gün yüzler vardır ki parlaktır yani cennette ve Rablerini beklerler. Şey, ee, Rablerini beklerler. Burada bakmak diye bir şey der, evet arkadaşlar? Onlar Rablerine bakarlar çünkü Arapça'da Nazara kelimesi ilahe ile kullanıldığı zaman hangi manaya geliyor? Yalın halde, tekil halde kullanılsaydı ne olurdu? İndirir, ne olur? Olabilir. Bugün bunun Tavallı'nı ne görüyoruz? Beklerken ne kay? İntazir. İntazir. Ne demek intazir? Bekle. Kökü ne bunun? Nazara. Oradan türemiş. Tamam. Bu şüpheye inşallah ne yapacağız? Bu şekilde işaret vereceğiz. Diyor ki diğer bir hadisinde Alel-eva iki yanzurun. Onlar koltuklar, kanefeler üzerinde Ne haberler? Yanvurun. Ne haberler? Beklerler mi bakarlar mı? Bekler mi? Bakarlar. Şimdi birinci kulağa göre kaydıya göre? Artıçaral gelmedi. Artıçaral gelmedi. Değil mi? Gelmedi. Nerede? Ala. Ala ile alakası yok. Ala, Ala, Ala için. Kalafelen üzerinde onlar. Nereye bakıyorlar? Nereye bakıyor bunlar? Yanvurun nereye? Bakıyorlar bekliyorlar mı? Evet. Bakıyorlar. Bekli. Bakıyorum. Peki bekliyorlar desek mağara doğru olur mu? Olur. Olmaz. Cennette, cennette bekleme, olmaz. bekleme yok. İstediğiniz derse hemen ağırından olacak. Evet. Gelecek. Burada ne var arkadaşlar? Arapçada has edilen, söylenmeyip konuşulmayıp var olduğu kabul edilen neler var? Kelime var. Buradaki yani rabbiyim. yani onlar koltuklar üzerinde otururlar Rablerine bakarlar Bu Burada beklemek olsaydı Bu diğer ayetlere ters, hadislere ters ver. Çünkü onlar, bir şey akıllarından geçer geçmez, anında olacak? Gelecek. Beklemiyor mu? Tamam? Bu cevabı da haftaya soracağım, Tamer'e soracağım size. Korkut. Sen sorumlusun, sana zimmetliyorum da. O <gülüyor> zaman beklenirken. Tamam. Ya daha bir konulayken, bunu yemek duyuyoruz. O zaman beklenirken. O zaman beklenirken. O zaman beklenirken. Lillezile ahzenu. İhsan sahibi olanlar. Triktim'inde dersin başında. İhsan, yani ne bekti ihsan? Çık koşmadan, bir an kadar uzak durarak Allah'ın gözlerinden, şu maddeyi billedir. Ahdenul Husna, insan sahibi olanlar, bu insanlara husna var. Husna ne demek husna? Hüseyin Hasan, bunlar iyi güzel demek. Güzellik var. Ne o cennet yani? Bir de ne var? Onun üstünde ve ziya de. Ve Bir de fazlası var. Nedir o fazlası? Memnucu olan fazlası olacak. Allah'ın Allah Allah Allah vecihini, nurunu, hidabını, örtüsünü kaldırıp cennettekilerin Mersone yüzüne bakması nedir bu Ziyadedir. Bu, bu testleri kim yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Aleyhi Demek ki naklettiğimiz hadiste, diyor ya, Cennet ehli cennete girdiğinde, dediği zaman, benden daha başka bir şey istiyor musunuz? Arttırmam istediğiniz bir şey var mı? Bu hadisten sonra, onları açıklayınca, Allah Teala yüzünü açar, Hemen peşinden, hemen peşinden Aleyhisselatü sallam bu ayet okuyor. Lilladhiyya ah sen ol husna ve ziade. İşte buradaki ziadenin manası ne? Allah'ın veçinin yapması cennettekilere göstermesi. Tam bu ayetin tefsirini Cuma günü yazıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ziade normalde Arapçada Türkçe demek fazla. Zaten onlara fazla fazla ne dedi cennette? Kelimenin ilk, ilk gelen kelime husna oradaki ayetteki onu ifade ediyor. cennetteki bütün nimetler. Ziyadesi ne olur? Allah'a ziyade, bak. İne lehum mâ yeşâûne fîhâ. Kaf suresi otuz beş. Lehum mâ yeşâûne fîhâ. Orada, cennette, kullara ne vardır? Diledikleri her şey vardır. Ve ne var diyor ayette hemen. Ve le deynâ mezîd katımızda... Allah'a... Bizim katımızda bile ne var? Mezîd. Ziyade. Ne yani o ziyade? Artma demiyoruz artık onu. Hepsini yaptı peygamlar. Artık onu kalkıp söndükteki ziyade artma var. Ne yok? Allah ziyade ne? Bakma. Diyor ki Şeyh Hulusi An-ı Zeymi'ye وَهَذَا الْبَابُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ Bu konuda gelen, sıfatlarla ilgili gelen ayetler Allah'ın kitabında ne diyor? كَثِيرٌ Çok. مَنْ تَدَبَّرَ الْقُرْآنَ Kim Kur'an'a ne yaparsa? Düşünerek okuyoruz. Tedebbur ederek, ne demek tedebbur etmek acı açar. Düşünerek, düşünerek, girecek, girecek okursa. Ya şimdi burada sorun diyor ki ya, yani bizim sorunumuz ne? Nasıl düşünerek okumayı? Normal okumuyoruz. Kuran okumuyoruz yani. Normal okumuyoruz. Ondan dolayı, Kuran'ı anlama konusunda neyiz? Eksiyiz, nakiziz. Şeyhülislam Hulusi ki, ben ki, Men Kur'anı. kim Kuran'ı iyice düşünürse, Taliben lil-huda, Hidayet arzulayarak, hidayet isteyerek, doğru yolu umarak. Şeyhülislamın Hulusi başka yerlerde, diğer kitaplarında diyor ki, şunu diyor, yani söylüyor, garanti ediyor demeyelim de, kim diyor Kur'an-ı Kerim'i eline alır, kalbiyle ve kendi kulağını, beynini vererek baş başa kalır, onu okursa. gün iki sayfa, üç sayfa. Yani biz, biz Türk olarak ne yapacağız? Hem araç hem de Türkçesi ne anlatıyorlar? Allah? Okuyup okumaya çalışırsa, Alapçası anlamaya çalışırsa, böyle olan adam, böyle olan kişi, sonunda diyor, hidayeti bulur. Allah ona doğruyu gösterir. sapıtmaz her yönden. Tehid konusunda. kal tüylerin içen dikilen olur. Yanında bir adamın yetiş Abdülkadir Geylani dediğini duyduğunda. Yani bundan daha ağır laflar söylüyorlar. Bizim bildiğimiz var, buraya derslerimize gelen arkadaşlar var on beş yıl, yirmi yıl falanca yerde, şurada yerde, burada yerde kalmış. Hocam diyor, olmadan başlayıp, türbeleri gezerek ne yapıyorduk diyor. Taaf ediyorduk diyor. İnsanın kalbini var arkadaşlar, bunu, bu lafı duyunca tarsılması lazım. Tüyleri diken diken olması lazım. Ne demek bu ya? Taaf. Türbenin eşiğine tecrübe etmek, kafayı koymak. <gülüyor> yani bunlar, arkadaşlar, ne var ki bunda, niyetimiz ney? diye içinden çıkabilecek şeyler değil. Ama ne gerekiyor? Kur'an'ı tedbbür etmek, düşünmek gerekiyor. Allah-u Teala Kur'an'ı tedbbür etmekle ilgili birçok ayet indirmiş. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i Arapça indirdik. Niye? Anlayasınız diye. Diyor ki, <gülüyor> Biz daha bu Kur'an'ı indirdik. Niye? İnsanlara <gülüyor> indirilen İnsanlara indirilen hükümleri, indirilen şeyleri onlara anlatman, açıklamak için sana indir. Yani Kur'an böyle mukabelelerde ölülerin arkasından okunan bir kitap alacaksın, evi Hatmin olacak. Her ay, iki ayda bir, üç ayda bir hatim edeceksin. Rabbinin Kur'an'ını anlamaya çalışacaksın. Peygamberin yaptığı tefsirle, ashabın yaptığı tefsirle, ilim ehlinin yaptığı tefsirle. Ha şöyleyse çoluğunla çocuk bunları toplayacaksın. Ama sen kaldık. Birden sekizler sonra eve girdikten sonra Televizyonun kumandasını eline alıp. Gece yatan 12'ye kadar, 4 saat, 5 saat. Televizyonla oturup kalkıyorsan, yani sen öbür tarafta ne Rabbinin yüzüne bakarsın, ne Rabbinin sana bu nimeti ne alır, Verir. Çünkü bunu hak etmenin neyi var arkadaşlar? Bedeli var. Bu bedellerden bir tanesi önce tevhidi yapmak? Gerçekleştirmek, tevhidi anlamak ve onu hayata prefiye getirmek. Diyor ya Allah-u Teala, Başka bir ayette. اَفَلَا يَتَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَسْلُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اَقْفَالُ اَقْفَالُهَا Onlar Kur'an'ı düşünmezler mi? İyice düşünmezler mi? Yoksa onların kalplerinde ne var mı? Mühür mü var? Kilit mi var? Yani Kur'an'ı düşünür. Tededdü edemeyen adam hakkında Allah'a da ne diyor? Yoksa bunu yapmayan çiğinin kalbinde ne var? Yoksa onun kalbinde mühür mü var? Yani okuyup düşünememeyin engelli ne? Öyle olduk. Yani İnsanım sürekli, niye Kur'an'ı öğrenelemiyorum? Niye okuma konusunda gevşeyim? Ya bunu birçok insan tanıyorum ben. Adam 40 yaşında işimden olmuş kasap olmaya çalışıyor. Bir sene içinde kasap oluyorum. Bir sene içinde Usta kasap oluyorum değil mi? Ya 40 yaşında sonra ben tanıyorum yani böyle olan insanlar. İşte bakıyorsun, kırk yaşından sonra tekstiline girdiğim şeyleri de öğreniyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince, kaç yaşındasın diyorsun? 50 yaşındayım. Kaç seneden beri Kur'an'ı biliyorsun? 30 seneden oku Fatiha'yı, yok. Yani ezbere biliyor ama kab ya, kabul olmayacak bu şekilde ezbere biliyor. Yanlış ezberlemiş. Düzeltmemiş. Bundan neden kaynaklanıyor? Kalpte ne var arkadaşlar? Mühürün var ya yani. da. Bunun açıklaması bu. Allah kalbi mühürlemiş ki Kur'an'a doğru bir heyecan yok yani. Öleniş yok. Kalbin mühürü kalktığı zaman insan zaten kendini on hissedecek. O mühürü kalktığı zaman okuyacak. 5 sayfa, 10 sayfa, 20 sayfa bırakmak istemeyin. O yüzden inşallah Rabb'in katlerinizdeki ne nefsiniz varsa eğer bu manada tefekkür etmenize engel olan bir mühür varsa, onu okumaya engel olan bir mühür varsa onu inşallah açsın. Bunu anlamayı bilen atip etsin. Şeyhimiz Tanzim diyor ki: "Men tedabbaral hadi minhu, minhu. Sen Arapça olarak onu tedebbür edersen düşünürsen tebeyyana lahu." Ona olun tebeyyana lahu, tarik al- ha tarikul hak. Hak yolu. O kişi Kur'an'ı düşünen, okuyan kişiye hak yol ne olur. açılır, apaçık bir şekilde önünde belirir. Bu yüzden inşallah e, bu nefeslerden sonra Kur'an'a olan herleşimiz daha da artmalı. İnşallah okumayı bilmeyenler okumayı öğrenmeli. İnşallah biz burada Kur'an öğrenmek üzere ders yapacağız. haftada değil. Programlarımızı düzenleyeceğiz. Herkes burada ne yapacak? Davat surelerinden başlayarak, ezberleyerek hem bize bunu dinletecek. Böyle haftada bir gün ders istiyoruz. Tabii gelmek isteyenler. إنما من مال إنا أنماز، جريانه، أنماز، يعني من لي سبب من إنا يطارد، جريانه، لقراص، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على عبدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ات. اه، بو، ابواب سد الن، يزوله، Çıkıp da Cennet'e gelenler de... Tabi Allah sana yani kendi dilemesiyle gösterdi, gösterecek Tabi yani Cennet'e gelir, cumana gelir. Burak ettilerse... Yani, cehennemden dönenler de... Evet. Herkesten, bütün müminler. Hatta Arafat meydanında bazenler diyor <gülüyor> ki kafirler dahi Rabbilerini alacak, dönecek. Ama kafirlerin görmesi ne olacak? Allah boğulacak onların. Çünkü ne diyor Allah bana? Herkesten pekerek konusunda. İlk türler görüyoruz. Niye yapılır mı Sonra عندك kapı. mu hocam? Ne Bir de hocam. Benim... O vakta atmayayım. Yani, niye o Bir o yani. yani ben kendim <gülüyor> adam. Sabahın olmaz bu kalk. Tam son maçti. <gülüyor> Sonra diğelerine de tombus kere. Ya. Nasıl? Ya ben bakılmak yapar. Bir kere beraber sabah dinlenir. Tamamdır. Sen sağ olasın inşallah. Allah razı olsun. İyi sen sağ ol. Ayata onu sevindir. Hajran. İnşallah. Ev talimiz yeni geldi arsan. Maşallah. kayınçosu, Kadir kardeşimiz kayınçosu.